ve Özdeş Özbay. Bir iklim için programı daha başlıyor. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüce Aslanmaz. Ben Özdeş Özbay. Ve dinleyicimiz, destekçimiz Banu Alpşehirlioğlu'na da teşekkür ederim. Banu Alpşehirlioğlu Alp Tekine teşekkür ederek başlayalım. Evet, günün önemli haberlerinden bir tanesi iklim için bu evrenselde bir yer alan bir haber var ve ilginç aslında Akü'de yapılması planlanan ve girişilen Üzerinde de çok sayıda konuşulan aktiviteler yapılan Akkuy'un Yükleer Santralına ait bir yorum var. Daha doğrusu bir Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet var. Bu ilginç yani. Çeşitli sebepleri var bunun. Özellikle de Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir şikayet oldu. Akkuyu Santrali Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet ettirdi. Bu önder rastlanan e, önemsizmiş gibi görülebilecek ama çok önemli aslında. Uluslararası hukuk ve ceza hukuku açısından bir haber. Yani e, şunları söylüyorlar. Akkuyu Nükleer Santrali'nin aktif bir fay hattı üzerinde olduğunu vurguluyor avukat Atal. Üstelik de çok zaman zaman çeşitli programlarda aramızda da konuştuğumuz dinleyicilerle de bilgisini vermeye çalıştığımız bir noktanın altı çizilmiş. Bu santral kendisini soğutamayacak kadar ısınmış Akdeniz'de bulunuyor diyor. Yani nükleer santrallerin çalışması için bu konuyla ilgilenen herkesin hemen hemen bildiği gibi deniz suyu sıcaklığının belli bir, dereceyi aşmaması gerekiyor ve son yapılan araştırmalarda da 28 dereceyi santigratı geçmemesi gerekiyor oysa ortalama deniz suyu sıcaklığı ortalama karasal, karasal sıcaklıktan daha yüksek olan gezegendeki tek nükleer saha Akkuyu ve meteoroloji Türkiye'de meteoroloji genel müdürlüğü ölçüm istasyonu iki, geçen yılın ağustos ayında 30,5 derecede deniz suyu sıcaklığını ölçmüş. Oysa 28 dereceyi aşması fizik olarak büyük bir tehlikeye yol açıyor. Nükleer santrallerin çalışması için en fazla tavan 28 dereceyken geçen yıl 30,5 2,5 derece daha fazla ölçülmüş. Şimdi bu çok oldukça önemli bir şey çünkü Avrupa Deprem Tehlikesi ve Risk Tesisleri (EFER) diye kısaltılan bir rapor var, şey var, kuruluş var ve onun hazırladığı bir rapor var, Deprem Tehlike Analiz Raporu. Avrupa'da deprem açısından en riskli ülke Türkiyeymiş. Son derece ciddi bir durum ve avukat atal da buna dikkati çekmiş haberde ve diyor ki elektriği 10 kat pahalı fiyata Rusya nükleerinden satın almak için e, çabalayan enerji bakanları ile 10 katı fiyata satmayı amaçlayan Rosatom ve Akkuyu Nükleer Akuyu yönetim kurulu NGS hukuken geçerli üretim lisansı ve hukuken geçerli ÇED raporu yani çevresel etki değerlendirme raporu olmayan her iki, yani hukuken geçerli üretim lisansı da olmayan, ÇED raporu da olmayan Akkuyu tırnak içinde gece kondusunu inşa etmeye devam ettiler, diyor. İsmail Hakkı Atal, Duvak Çevre Dernekleri, gönüllü avukatı kendisi. Şimdi bunun devamı da önemli. Burada verilen detaylar, Akkuyu nükleer santrali zemin betonunun, çatlamasından bahsediyor ve 3 yıl önce Akkuyu nükleer anonim şirketi kamu diplomasi müdürü Faruk Uzel şöyle demiş çok önemli bir, bir nokta tırnak içinde veriyorum zemin kotunun 1 metre altında taban suyunu izole edip kesemeyen mühendislik bilginizle Akkuyu'da deniz kıyısında ve deniz seviyesinden 12 metre düşük kotta güvenli nükleer santral yapamazsınız diyor, diyorlar. Ve Rosatom yani asıl yapımcı şirketin Rus şirketinin yeterli teknik kapasitesinin olmadığını da belirtmiş belgeleriyle beraber bunu yapan kim? Bizzat Akkuyu nükleer anonim şirketi kamu diplomasisi müdürü yani halkla ilişkiler müdürü gibi görebiliriz. Yani Faruk özel Akkuyu nükleer anonim şirketinin temsilcisi bunu yap, güvenli olarak nükleer santralli yapamazsınız diyor ve Rosatom şirketinin yeterli teknik kapasitesinin olmadığında belirtip istifa ettiğini hatırlatıyor. Bu son derece ilginç bir durum. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali aleyhine açılan bütün davalar, anayasa, kanunlar ve uluslararası sözleşmeler uygulanmadan reddedildi diyor İsmail Hakkı Atal, avukat. Hatta mahkemelerin tamamı kararlarına yazacak red gerekçesi bulamadılar bu başvuruları neden, bütün bu davaları neden reddedildiğini reddedildiğini yazmak durumunda tabi. Ama bir gerekçe de yazmak zorunda. Bunu da bulamadıkları için gerekçesiz red kararı verdiler diyor. Dolayısıyla da Akdeniz'i, bütün Akdeniz bölgesini ve Orta Doğu'yu bütün Orta Doğu bölgesini nükleer facia tehlikesine uğratacak olan Akkuyu nükleer santraline uluslararası hukukun müdahale etmesi gerektiğinden söz ediyor. Burada çünkü önemli olan bütün insanların ve canlıların hayati tehlikeye maruz kalacağı durumu. Bu bir insanlık meselesi. Yani yapılmak istenen diyor Atal, Akkuyu Nükleer Santral Projesi neden olacağı ölüm projenin, ölüm, göçler ve sivil halkın fiziksel, fizik sağlığında oluşturacağı hasarlar. Bütün bu sebeplerle, yani başta temel hakkı olan yaşama hakkı, onun dışındaki bütün e, sağlık hakkı gibi temel, insanların en temel hakları, uluslararası insan hakları açısından, e, bu hasarlar sebebiyle, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsü diye adlandırılan bir antlaşma var. Onun 7. maddesinin A, B, D ve K fıkralarını ihlal etmektedir bu diyor. Bu bütün bu şeylerde hasarlar meydana gelecek, ölümler, göçler ve sağlık problemleri, büyük hasarlar meydana gelecek. Bunun içinde bunlar aykırıdır Roma statüsüne. Bu santralin inşa edilmesi insanlığa karşı suç olarak yargılanmalıdır diyor ve dolayısıyla da suç faillerinin Roma statüsü denen antlaşmayı, uluslararası antlaşmayı tanıyan ülke yurttaşları olması gerekiyor. Şartı bu ya da suç Roma statüsünü tanıyan ülke topraklarında meydana gelmelidir diyor. İnsanlığa karşı suçlu olarak şikayet ettiğimiz kişiler kimler? 2009'dan bu yana görev yapan Enerji Bakanları'nın hepsi Hilmi Güler, Taner Yıldız, Berat Albayrak, Fatih Dönmez dördü. Ayrıca Akkuyu ve Rosatom yönetim kurulu üyelerinin sebep olduğu ve olacağı nükleer facia süreci sınır aşan kirlilik yaratacağı ve bu, buradan meydana gelecek olan nükleer kirlilik Roma statüsünü tanıyan ülkeler olan bir Ürdün, iki Tunus, üç İspanya, dört Fransa, beş Yunanistan, altı Karadağ ve yedi Kıbrıs Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs diyoruz biz. Yedi ülkenin de e, etki altında kalacağından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı etkisi doğmuştur deyip böyle bir başvuruda bulunulmuş. Ceza Mahkemesi'ne şikayet edilmiş. Oldukça e, önemli bir şey. Uluslararası hukuk açısından ne sonuç verir bilemiyorum ama ne diyorsunuz? Evet, son derece önemli. Evet, yani haberde bir şeyin altı çizilmiş. o, o Onu aklımızda tutmamızda fayda var. Yani buradaki herhangi bir yaşanacak sıkıntı sadece insanları değil. Bölge ülkelerini ve tüm e, bölgedeki canlı çeşitliliğini de çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu artık sınır aşan etkiye sahip bir çevre felaketi söz konusu demek oluyor. Dolayısıyla uluslararası mahkemelerde bunun görülecek olması bence bu konuyla ilgili umut verici bir gelişme. Evet, i̇nsanlık suçu olması bir de şeyi de eklemek lazım. Yani genellikle bu Türkiye'de medyada da biz aramızda sürekli olarak aramızda değil yani programlarımızda konuşuyoruz ama pek bahsedilmeyen bir şey var özellikle de iktidarın başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Akkuyu nükleer santralinin yapımı ile ilgili savunmalar yapılırken yani bunun neden gerekli olduğu ve nasıl bir gelişmeye büyümeye yol açacağı bunun da iyi bir şey olduğu söylenirken üzerinde hiç durulmayan bir şey dünyadaki en bütün okyanusların, denizlerin sıcaklığının arttığı gibi Doğu Akdeniz'in, özellikle Akdeniz'in bütün diğer okyanuslardan ve diğer denizlerden çok daha hızlı ve fazla ısındığı gerçeği var ve işte bunlar bundan hiç bahsedilmiyor törenlerle falan kısmi açılışlar yapılırken hatta işte Rusya Başkanı, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in online olarak Türkiye'den de Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı gene online olarak katıldığı törenlerde hiç sözü edilmeyen bir şey. Bu da nükleer santrallerin en önemli e, tehlikesinin ve özelliğinin soğutulma sistemleri olduğunu aksi takdirde büyük bir faciaya kazaya yol açabileceği şeklinde ve bunlar Akdeniz'in en yüksek ısınan şeylerden biri olduğu denizlerden biri olduğu yeni raporlarda tekrar tekrar söylendiği gibi bu Bak, işte... sadece denizde değil Ömer abi yani zeminde normalden 6 derece daha fazla Akdeniz'de ısınması söz konusu Evet ve üstelik de şey de böyle e, ayrıca da deniz suyu sıcaklığı Türkiye'de geçen sene rekora ulaşmış ve ortalama e, deniz suyu sıcaklığı 28 dereceyi geçmemesi gerekirken yani bu spesifik bir bilgi nükleer santrallerin çalışmasına e, ilişkin bir bilgi bu spesifik konuda da büyük bir rekor kırılmış yani geçen yılın e, sıcak Ağustos ayında Ki, e, yıl e, 2022 Ağustos'unda yapılmış 30.5 dereceyi bulmuş o, e, geçen yıl e, yaşanmış en sıcak 4. yılda hatırladığım kadarıyla e, bütün ölçümlerin başladığından bu yana bu senenin de en yükseklerden bir tanesi olması bekleniyor bu 30.5 da Belki geçebilir diye de kaygıyla belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla bunun hukuk yoluyla mücadele edilmesi de önemli gibi gözüktü bana. E, şimdi siz bunu söyleyince hemen şey sorusu geldi aklıma. Yani Akdeniz genel olarak böyle. Peki başka e, nükleer santraller var mı diye baktım. Önümde bir Akdeniz nükleer e, santraller haritası var. Türkiye'de bir tek Akkuyu şu anda yapılmakta olan diye görünüyor. Bir de galiba Mısır'da yakın zamanda yapılmaya başlanan var. Onun dışında sadece dört nükleer santral varmış Akdeniz'de. Akdeniz kıyısı içerisinde. İki tanesi İtalya'da ama kapatılmış bunlar. Evet. Ee, i̇ki tane de İspanya'da şu anda aktif durumda olan nükleer santral e, görünüyor. Yani Akdeniz suyundan e, Akdeniz suyunu kullanarak... E, işte enerji yapıyor. evet enerji üretmeye devam eden iki tane santral var üçüncüsü veya tamamlanırsa Türkiye olacak ve yani daha başlarken bütün rekorları alt üst etmiş ve daha inşaat yapılmadan bitmeden inşaatı bütün kuralları çiğnemiş olarak başlanacak bir şey yani karasal sıcaklıktan daha yüksek gezegendeki tek nükleer saha diye adlandırılmış zaten nitelenmiş İsmail Akatal tarafından Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukat tarafından yani bu e, rapor deprem tehlike analizinde e, Avrupa deprem tehlikesi ve risk tesislerinin yayınladığı analizde de deprem açısından en riskli ülke Türkiye. Bu, bu arada bir dakika size bir Aslında. şeyim var sürprizim var ...bu bahsettiğim iki nükleer santral var ya... ...Akdeniz'de bulunan sadece İspanya'da aktif. Onlar bir da kapatın. E, hayır kapatılmamış ama... ...bir tanesi aslında nehir kıyısında... ...nehir suyunu hmm. kullanıyormuş soğutma olarak. Öteki ilginç o... ...gazla e, soğutma yöntemi kullanıyormuş. Suyu kullanmıyormuş şu anda hmm. bakıyorum da. Yani Türkiye'ninki tek olacak... ...Akdeniz suyuyla... E, ...soğutma işlemi yapan nükleer santral olarak. Evet. İtalya'da... kapatılanların ikisini de söylersek... ...evet bu... Üzerinde e, önemli durulması gereken ve tekrar tekrar konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi bu yani. O şekilde e, bu önemli bir şey olduğunu söyleyebiliriz bunu. E, bugün için e, iklim konusunda söyleyeceğimiz en önemli kaygı verici şeylerden bir tanesi de Moka. Mocha mı? Moka okunuyor galiba kasırganın hortumun Myanmar'a ulaşırken milyonlarca mültecinin yıkıma karşı nasıl hazırlanacağı meselesi var. Çok ciddi bir sorun olarak karşımızda o da. Ge gelişmeleri takip edip eee şey devam etmemiz lazım. E, takip etmeye devam etmemiz lazım. E, bir de yani şimdi biraz önce mesela Akdeniz ülkelerinden bahsettik. İspanya'da e, muazzam bir kuraklık var. Yani 2 milyar e, dolar avrodan 2,2 milyar avrodan ayrılmış bir para var. Daha yüksek bir, o miktarda bir para. Kuraklıkla mücadele planı onaylanmış durumda. Bu da a, ayrı bir Konu tabi yani Türkiye'de de bekleniyor üzerinde sık sık durduğumuz bir şey bu kuraklığın gelmesi. Yani hem bir defay hattını da söyleyecek olursak aktif fay hattı Türkiye'nin dünyanın gördüğü en büyük depremlerden birine e, tanık olduk. Maraş merkezli iki deprem çifte depreme. Ve onları konuşurken aynı fay çok yakın bir yerde bir de başka sorunlarıyla da beraber olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin e, yapılmasına ne diyeceğimizi pek kestiremedim doğrusu. Ne diyebiliriz bilmiyorum. Büyük risk sonunuzu hayırlı etsin diyebiliriz Hı. Allah Başka pek söylenecek bir şey yok galiba. <gülüyor> ama ya yapılacak bu aralar çok hep... şey, ama yapılacak çok şey var tabi yani her şey bitmiş değil işte bir yandan hukuki mücadele, bir yandan uluslararası mücadele, bir yandan da işte kamuoyunu bilgilendiren konuyla ilgili STK'lar e, hukukcular e, yani hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil ha çalışmaya başlamış bir, olsa bile mücadele etmek için geç değil nükleer tesislerle. Evet bir de belki iyi bir haber olarak da şeyden de bahsedebiliriz Yeşil Gazete'de var. Yeşil Sol Parti ve Yeşiller Partisi ile ortak bir basın toplantısı yapmış Avrupa Yeşiller Partisi eş başkanı Vogel. Ve Türkiye'nin gelecek dönemi henüz yazılmadı yanınızdayız mesajı vermiş. Yani Türkiye'nin sonraki dönemi henüz yazılmadı Avrupa Yeşilleri olarak sürekli yanınızda olacağız sınırlar ötesi dayanışmaya ihtiyaç var demiş. Melanie Vogel, Avrupa İşçiler Partisi eş başkanı ikinci tur içinde dayanışma mesajı e, vermiş. Bu e, arada bir... pardon Avrupa'ya dair çarpıcı bir haber vardı, ondan da biraz bahsedelim Ömer abi isterseniz e, önemli bir şey. E, 1980 yılından bu yana e, elde edilen verileri 50 bilim insanı e, değerlendirmiş ve e, 50 yılda 550 milyon e, kuşun e, yok olduğunu ortaya koymuş. Buradan. Evet yarım milyardan fazla. Evet bunu da nasıl yorumlayacağımızı bilmiyoruz. Yarın biraz daha ayrıntılı üzerinde durma fırsatı buluruz belki açık gazetede ve diğer programlarda. Yani bu entansif tarımdan geliyor ve Avrupa'da, yani Avrupa göklerinden yarım milyarı aşkın sayıda kuşun yok olması ve son 50 yılda 550, mil, e, 550 milyon daha az kıtanın üzerinde uçan, dolaşan kuş evet. Çok acayip Ge yani ve doküman 28 ülkeden veriler değerlendirilmiş bu araştırma yapılırken. E, detaylarda Türkiye var mı o, onu tam göremedim ama e, Türkiye'de de bu problem çok ciddi boyutlarda sadece kuşlar değil tarım alanlarındaki kullanılan e, zehirler e, yanlış tarım e, evet, işte o, o, evet yani pardon sözünü kestim yani pestisitlerin işte e, zehirlerin kullanılması bir de gübrelerin fertilizer dedikleri entansif tarımda çok bir numaralı etken olduğu dünyanın da en önemli dergilerinden birinde yayınlanan araştırmada Proceedings of the National Academy of Sciences'da PNAS diye kısaltılan şeyde yani 170 ayrı kuş türünü incelemişler nasıl bu insandan gelen baskılara, zehirlere, pestisizlere filan nasıl cevap veriyorlar ya da veremiyorlar diye bayağı ciddi bir iç karartıcı ama mücadeleyi büsbütün gerekli hale getiren bir başka şey tarımda entansif tarım ve hayvancılık evet. E bu, bu bu kadar iç karartıcı haberin ardından bir tane iyi bir örnek olarak Barcelona haberini verebiliriz. Evet, Onu yücel aynen. sen de e, seveceksindir bu haberi. E, Barcelona hem e, iklim değişimi hem diğer e, işte Ekolojik felakete karşı ama aynı zamanda antidepresan kullanımını ve ruh sağlığını e, toparlamak için e, kentteki orman varlığını artırma e, kararı almış. Her üç caddeden birinin yeşil alana da aynı zamanda e, dönüştürecekmiş. E, uzun vadeli hatta 2017'den başlayarak 2017-2037 master planı e, açıklamışlar. Buna göre e, genel ağaç örtüsünü %5 artırarak ağaçların şehrin yüz ölçümünün %30'unu kaplamasını sağlayacaklarmış. Üçte bakış bir, Evet, bakış açıları çok ilginç bu arada. Sadece tabii çevre... Meselesi üzerinden değil bir yandan bu trafiksizleştirme çalışmalarını da Barcelona'daki hatırlatmak lazım hmm. mahalleleri trafiksizleştiriyorlar şimdi de birçok caddeyi yeşillendireceklermiş antidepresan kullanımının azaltılabileceğini ruh sağlığı sorun, sorunlarıyla bağlantılı yıllık maliyetlerden 40 milyon dolar tasarruf sağlanacağı. <gülüyor> umuluyormuş yani <gülüyor> 300 metre mesafede artık e, her e, Barcelonalı bir yeşil alana e, kavuşmuş olacak Evinin ve iş yerinin evet yani bu da orman terapisi ve orman banyosu diye evet, adlandırılan bir yöntem var. Harika yani mutluluk duygusunu besliyor kalp atışı ile kalp atışı hızıyla kan basıncını da düşürüyor tansiyonu. Yani fizik bes zihni sağlık için son derece iyi. Bunun e, bir boyutu daha var Ömer hı. abi o da şu çok önemli aslında bu iklim kriziyle birlikte şehirlerde artan ısıyı engellemenin Hadi, evet. yollarından bir tanesi ağaçlandırma aynı zamanda. Evet. Şehrin ısısını olağanüstü derecede düşürebiliyor ağaçlandırma faaliyetleri. Evet bu gerçekten bu sıkıntılı haberlerin arasında gayet ne neşe mutluluk. bile evet mutluluk verdi diyorsunuz. Evet yani zaten bu çeşitli araştırmalarda açıkça ortaya konuyor. Yeşil alan park ya da doğal koruma alanına 300 metre mesafede yaşamak insanları çok yükseltiyormuş. Ruhi durumlarını, memnuniyet ve mutluluk hislerini arttırmak için yeterli yani. O kadar bir de görmek bile yeterli. Bir Pek çok araştırma var evet. Bir de şöyle bir şey de var Ömer abi. Barcelona'yı bilenler bilir. Yani her sokağı, her caddesi böyle çok özeldir. Yani binalarıyla, yapısıyla, tarihi dokusuyla evet. özenli, bir kent, özenli bir kenttir. Bu kentin bu caddelerinde bu faaliyeti yapabiliyorsa dünya üzerinde bir şehir ve insanlar İstanbul'un herhalde yarısından fazlasını çok <gülüyor> rahat bir şekilde parka bahçeye çevirebiliriz. Çünkü zaten olmaması gereken saçma sapan yapılaşmanın ürünü e, bölgeler çoğunlukla. Evet galiba bitirdik süremizi evet. de hemen veda edelim hoşça kalınız hoşça kalın hoşça kalın